Türkçe Peri Masalları Servet Şehri Rupert akıllı ve bilgili olarak kabul edilen bir gençmiş. Civardaki on köyde ondan daha cesur ve zeki biri yok denirmiş. Rupert diğer arkadaşları ile ateşin yanında oturuyormuş. Köylerinden geçen bir askerin maceralarını dinliyorlarmış. Ve bu askerin hikayesinin en ilginç yeriymiş. Servet şehri mi? Böyle bir yer var mı? Ee, hiç sanmıyorum. Oh, evet var. Yüksek Dağ zirvesinde yer alıyor. Saf altından devasa kuleleri güneşin altında ışıldıyor. Orada o kadar çok zenginlik ve altın varmış ki içinde yaşayanlar ne yapacaklarını düşünmekten sıkılıyormuş. Bu yüzden altından şeyler yapmışlar ve bundan sıkıldıklarında yenilerini yapıyorlarmış. Yeni kapkacaklar, yeni aletler, yeni binalar. Eskilerini yıkıyorlarmış ve hizmetliler onları çöpe atıyormuş. Ne? Ne? Ne? Altının birazını bize göndersinler. Hişş, bırakın konuşsun. Devam et asker. Devam et. Bize her şeyi anlat. <Gülüyor> Alim, teşekkür ederim. Evet. Para ya da meyve paylaşmak yürek gerektirir. Ama ellerinde sadece caddeler dolusu altın ve mücevher varmış. Caddedeki toz bile altın tozuymuş. Bu yüzden hizmetliler ortalığı süpürürken altından yapılma süpürgelikleri, gece ışıldayan yıldızlardan bile daha parlak kocaman mücevherlerle doluyormuş. Bu şehrin insanların tüm zamanlarını şarkı söyleyip dans ederek geçirdiklerinden eminim. Çünkü çalışmalarına gerek yok. Aa evet! Ve istediklerini yiyorlardır. Çalışmanın, şarkı söyleyip dans etmenin ya da yemenin tek sebebi para değildir. Evet. Şehir buna mı benziyor? Bu çok güzel Jack. Bu çok güzel Jack. Keşke şehirleri ya da altınları da bu kadar güzel olsaydı. Bize altından bahseder misin? Ee, bütün evler altından yapılmış. Pencere camları da elmastanmış. Caddeler gümüş ve platinle döşenmiş. Çakıllarsa değerli taşlardan oluşuyormuş. O kadar parlıyorlarmış ki şehri ya da evleri aydınlatmak için ateş yakmaya gerek olmuyormuş. Ama... Oraya nasıl gidiliyor? Bunun iki yolu var. Biri çok korkunç. Yoldaki taşlar öyle zorluymuş ki... ...ayaklarını mahvediyor ve inanılmaz korkular yaşatıyormuş. Devasa bataklıklar ve yolunu kapatan... ...derin vadilere doğru kayan toprak kümeleri gibi. Yani şehre ulaşabilseniz bile... ...öyle yorgun oluyormuşsunuz ki... Hiçbir şeye gücünüz kalmıyormuş. Peki ikinci yol? Vah. Bu sisi birkaç gün içinde servet şehrine götürür. Ama bunda da yeter. Bana yolu göster. Ben şehre gidiyorum. O kadar sabırsız olma. En azından şunu söyleyeyim. Yeterince dinledim asker. Hiçbir şeyin kararımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Hemen yola çıkıyorum. Hey, şimdi mi? Ama sabırsızlanıyorum. <gülüyor> Rupert servet şehrine gitmek için o kadar sabırsızmış ki ayrılırken ailesine ya da arkadaşlarına deda dahi etmemiş. Güle güle Rupert. Güle güle Rupert. Güle güle Rupert. Rupert askerle bir ormana dek yürümüş ve orada asker ona yolun kalanını göstermiş. Rupert yola çıkmak için o kadar sabırsızlanmış ki askere teşekkür etmeyi bile unutmuş. Bir süre yürüdükten sonra bir nehre gelmiş. İlginç görünüşlü bir kayıkçı kıyıda bekliyormuş. Rica etsem beni karşıya götürür müsün? Bu sana elli gümüş paraya mal olur. Sence ben hayatında bu kadar para görmüş birine benziyor muyum? Üzgünüm. Ödeme yoksa binemezsin. Lütfen bayım, servet şehrine gidiyorum ben. Dönerken ne isterseniz size ödeyebilirim. Hiç kimse oradan zengin olarak dönmedi, beğela. Madem gümüş paran yok, o zaman kalbinin bir parçasını ver bana. Ne? Ya o zaman ölürüm. Oo, etinle kimse ilgilenmez. Kalbinin özünü kastetmiştim. Kayıkçı flütünü çıkarmış ve tuhaf bir müzik çalmış. Rupert'ün göğsünde birkaç ışık kıvılcımı oluşmuş ve flüte girmiş. Sonra Rupert kayıya binmiş ve nehrin karşı tarafına geçmiş. Ardından Rupert bir dağa tırmanmış ve zirveye ulaştığında orada tıpkı kayıkçıya benzeyen başka biri duruyormuş. Rupert yolunun üzerindeki ormanın arkasında kalan altın kuleleri görebiliyormuş. Tuhaf ama daha önce olduğu kadar sabırsız değilmiş. Kayıkçı yüreğinin kıvılcımlarından birazını aldığından beri... ...boşalan yer taşlaştığı için Robert biraz yorulduğunu hissediyormuş. Geçmek için ücret ödemelisin. Ama üzerimde hiç gümüş para yok ki. Yüreğimden bir parça olur mu acaba? Evet, tabii ki olur. Tıpkı kayıkçı gibi... Bu adam da bir flüt çıkarmış. Tuhaf bir müzik çalmış ve Rupert'ın göğsünden çıkan altın kıvılcımlar flütün içine akmış. Tuhaf ama Rupert, servet şehrine yaklaştığı için mutlu olacağı yerde, asla anlayamadığı bir ağırlık ve boşluk hissediyormuş. Ama yoluna devam etmiş. Kısa süre sonra Rupert, servet şehrinin giriş kapısına ulaşmış ve tıpkı askerin tarif ettiği gibi, Devasa kapılar saf altındanmış. Üzerinde hayal edilemeyecek kadar büyük mücevherler ve elmaslar varmış. Robert girmek için hamle yapmış ama tıpkı kayıkçı ve dağdaki adama benzeyen muhafız tarafından durdurulmuş. Dur! Geçmek için ücret ödemelisin. Sen de yüreğimin bir parçasını alır mısın? Evet. Öncekilerde olduğu gibi kapıdaki muhafız da çıkarmış ve aynı tuhaf müzeyi çalmaya başlamış. Rupert tuhaf hissetmiş. Servet şehri tam önündeymiş ama girmek için ne bir istek ne de bir heyecan hissetmiş. Bir an için Rupert yüreğiyle yaptığı ödemelerin buna sebep olduğunu düşünmüş ve yüreğinin tamamının alınmamış olmasını dilemiş. Çünkü göğsünde küçük bir kıvılcım kalmış ve bu flütün içine akmamış. Kapılar açılmış ve Rupert içeri girmiş. Şehir tam da askerin tarif ettiği gibiymiş. Ama hiçbir şey heyecan verici değilmiş. Rupert yanından geçen bir adam görmüş ve gülümsemiş. Adam ona gülümsememiş. Rupert'e sadece boş boş bakmış. Rupert ilerleyince güzel yiyeceklerle dolu bir masa görmüş. Altın tepsilerde duruyorlarmış ama kimse yemek istemiyor gibiymiş. Aaa eyvah! Açlığı bilmeyen biri için yemeğin ne lezzeti olur ki? Rupert devam etmiş. Altından ve mücevherden yapılmış çok sayıda müzik enstrümanı görmüş. Ama hiç kimse bunları çalmıyormuş. Hizmetli gelmiş ve onları altından çöp arabasına koymuş. Ha eyvah! Hiçbir derdi ya da endişesi olmayan biri için müziğin ne zevki olabilir ki? Ardından Rupert altından kap kacak yapan bir kuyumcu görmüş. Yaptığı tüm parçalar tamamen birbirinin aynıymış. Ha eyvah! Bir şey çok fazla olduğu için sonunda çöpe atılacaksa yaratıcılığın ne kıymeti vardır ki? Rupert etrafındaki bütün o ifadesiz ve yüreksiz yüzlere bakmış. Bu ülkede neşe ve gülümseme yokmuş. Ve nihayet yüreğiyle ödemenin ne demek olduğunu anlamış. Ve göğsünde tek bir kıvılcım tanesi kaldığından en azından hafif bir hüzün hissetmiş. Burada yaşayan insanların içinde yürek kalmadığından, boşluktan başka hiçbir şey hissetmiyorlarmış. Ülkedeki tüm altına rağmen, insanlar taşlaşmış gibi görünüyormuş. Rupert böyle yaşamak istememiş. Eve dönmeye karar vermiş. Eve gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı ve ailemi görmek istiyorum. Bunu söylediği anda, Kapıdaki muhafızın onun yüreğinden aldığı tüm kıvılcımlar tekrar yüreğine doğru uçmuş. Rupert ailesini ve arkadaşlarını yeniden görebileceği için biraz olsun sevinmiş. Dağdaki adam yüreğindeki kıvılcımları geri verdiğinde Rupert'ın yüreği heyecanla çarpmış ve kayıkçı kıvılcımlarını geri verdiği zaman Rupert arkadaşları ve ailesiyle buluşmak için koşmaya başlamış. Anne! Baba! Ben gerçekten çok üzgünüm. Merhaba Rıfat. Oğlum. Döndün. Tanrı'ya şükür ki döndün. Hey, geri döndün. Ben hepinizden çok özür dilerim. Altına olan hırsım beni kör etti. Artık neşeyle beraber olmadığında Servetin bir şeye yaramadığını da anladım. Ve neşe sadece üç şeyle geliyor çocuklar. Bir, zengin olup olmasak da insanlığımızı ve yüreğimizi koruyarak. İki, beraber gülecek ve ağlayacak insanlar olunca. Ve üç, paylaşıp ilgilenebileceğimiz bir amacımız olunca. Tek sahip olduğumuz altın ve servet olsaydı yüreklerimiz taşa dönüşürdü. Tıpkı servet şehrinde yaşayanlar gibi. Ve böylece Rupert servet şehrinden daha akıllı bir genç olarak dönmüş. Doğru değil mi? Eğer hayat size sevdiğiniz insanlarla dünyadaki tüm altın arasında seçim imkanı verse hangisini seçerdiniz? Altın sadece yanında sevgi varken iyidir.